Radyo Tiyatrosu 1'e 10 vardı Yazan William Irish, çeviren Leyla Soykut, uygulayan Tayfun Türkili, yöneten Metin Çoban, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar, Queen Erhan Yazıcıoğlu, Briki Nilgün Barlas, birinci adam İlyas Salman, polis Mahmut Gökgöz. Eczacı Saltuk Kaplangı Hemşire Uğur Altıntak İkinci Adam Ersun Kazançel Ebe Vildan Balçıl Şoför Cengiz Keskin Kılıç Ellen Birsen Kaplangı Harry Öztan Gürol Barbara Gül Vergon Birinci Kadın Nedret Ener İkinci Kadın Betül Alabora Holmes Gökhan Mete, Garson Yavuz Şeker, Mary Neşe Erçetin, Katip Hakan Altıner, Joen Gül Gülgüm, Griff Metin Çeliker. Gece keçe ne kadar kalabalık burası Evet şey, Burası her zaman bu kadar kalabalık olur mu? Hayır kapandıktan sonra kimse kalmaz <gülüyor> Biliyor musunuz ben buraya ilk kez geliyorum Öyle mi? Hey dikkat edin ayağıma basıyorsun Özür dilerim Ben bunu fazla dans etmesini bilmem Madem dans etmesini bilmiyorsunuz niçin buraya geldiniz? Haklısınız Ama niçin geldiğimi ben de bilmiyorum Çalışma hoşunuza gidiyor mu? <gülüyor> ne demezsiniz bayılıyorum Bana bakın verdiğiniz 10 sent karşılığında Sizinle dans ediyorum ya yetmez mi? Ayrıca konuşmak zorunda değilim anlıyor musunuz? Evet <gülüyor> Ne oldu? Müzik niye sustu? Saat bir e 10 var delikanlı Bu demektir ki dans salonumuz kapanıyor Yani Evet ödediğiniz 10 sentlik eğlence bitmiştir Size iyi geceler İyi ama bu biletleri ne yapacağım ben? Ne kadar da çok bilet almışsınız Yoksa bütün bir hafta dans etmeye mi niyetliydiniz Kaç bilet aldınız Hatırlamıyorum 10 dolarlık galiba Benim istediğim sadece buraya girmekti İyi ama burada en az 100 danslık bilet var Bir gece içinde bu kadar çok dans parçası çalınmaz ki Şey Bilmiyorum Şimdi bu biletleri ne yapacaksınız Üf, Kasaya bakan adam da gitti Artık paranızı geri de alamazsınız Ben parayı geri istemiyorum ki O halde yarın gelin bu biletler bitinceye kadar her gün gelebilirsiniz Tekrar geleceğimi hiç sanmıyorum Bakın alın bu biletleri sizin olsun Siz onları iade edersiniz olmaz mı? Hayır istemiyorum Nedenini bilmiyorum ama bu biletleri kabul edemem Bakın bir daha buraya gelemeyeceğim Benim hiçbir işime yaramaz artık bu biletler Özür dilerim ama kazanmadığım bir parayı kabul edemem Neyse iyi geceler Hey güzel kız Böyle acele acele nereye? Ne istiyorsun kimsin? Allah Allah beni tanımadın mı yoksa? Hafızan ne kadar zayıflamış Hafızam zayıf değil Geçen gece seninle dans ettim diye konuşmaya mecbur olduğumu sanıyorsan aldanıyorsun Çekil yolumdan Anlaşıldı güzellikle yola gelmeyeceksin ah, ah, Seni serser ser, utanmaz adam Benimle gel diyorum sana yoksa fena olacak Kolumu bırakmazsan bağıracağım İstediğin kadar bağır kimse sesini duymaz ee, Affedersiniz bayan Size yardım edebilir miyim Bir de soruyorsunuz görmüyor musunuz halimi Hey sen de kim oluyorsun be Ne karışıyorsun işime Eğer kendinde yeteri kadar kuvvet bulamıyorsan Bir polis çağır delikanlı Polise gerek yok bayan Bırak kızın kolunu zorla güzellik olmaz Çekil be tüysüz herif işime karışma Sana gitmeni söyledim Anlaşıldı sırtın kaşınıyor senin delikanlı Gel bakalım Sen Aa! istedin al bakalım Durun Allah aşkına vurmayın Görmüyor musunuz bayıldı galiba Gebersin namussuz Gelin gidelim buna. Teşekkür ederim Siz olmasaydınız bu gece başıma çok kötü şeyler gelebilirdi Hiç önemli değil Adım Queen Williams Memnun oldum İsterseniz gideceğiniz yere kadar sizinle gelin Nasıl isterseniz Gideceğim yer zaten uzak değil <gülüyor> Oldukça zor bir hayatınız var Her gün gecenin bu saatinde işten çıkıp eve gitmeniz bir hayli mesele oluyor Sanırım Öyle ama alıştık artık Ekmek parası ne yaparsınız <gülüyor> Niye durmadan arkanıza bakıyorsunuz <gülüyor> Merak etmeyin tekrar gelmez artık <gülüyor> o adam Yok, Hayır o adama bakmıyordum Yoksa çekindiğiniz bir şey mi var? Yok yok kimden çekineceğim ki? Size öyle gelmiş olacak. Ha, salon kapandıktan sonra niye gitmediniz? Yoksa beni mi bekliyordunuz? Hayır kimseyi beklemiyordum. Şey bilmiyordum. Yani ne yapacağımı nereye gideceğimi bilmiyordum. Nerede kalıyorsunuz? Ben mi? Şey Hiçbir yerde. Yani yatacak yeriniz yok mu size? Yok canım onu demek istemedim. Neyse boş verin. İşte geldik. İyi geceler Gidiyor musunuz? Evet çünkü evime geldim Beni o adamdan kurtardığınız için tekrar teşekkür ederim ha, Önemli değil Görevimi yaptım ben ee, Hadi iyi geceler Belki tekrar görüşürüz ha, İyi geceler oh. İyi ama niye merdivenlere oturdunuz? Özür dilerim yorulmuştum da Yoksa sizi rahatsız mı ediyor? Bakın esrarlı bir haliniz var Yürürken devamlı sizi düşündüm bir derdiniz var ama anlayamadım Yok yok hiçbir derdim yok benim Eğer kalacak bir yerimiz yoksa e, Evet. Bu gece benim dairemde kalabilirsiniz Ama yarın sabah gitmek şart Teşekkür ederim Yalnız şunu kafana iyice yerleştir Ben seni sadece uyuyasın diye çağırdım Aklına başka bir şey gelmesin tamam mı? Yemin ederim ki aklımdan kötü bir şey geçmiyor Zaten bir erkek bir kadına baktım Onun ne çeşit bir insan olduğunu hemen anlar Öyle mi? O halde benim rastladığım erkeklerin çoğu bunu fark etmesini bilmiyorlar Göz doktoruna gitmeleri lazım Bana inanabilirsiniz Şişt, Alçak sesle konuşun Yandaki odada ihtiyar bir kadın oturuyor Kulakları deliktir Eve adam aldığımı duyarsa önüne gelene söyler sonra Peki merak etmeyin Şöyle iskemliye otur bakalım delikanlı Ceketini de yatağın üzerine koyabilirsin Teşekkür eder Ben çay suyunu koyayım Masanın üzerindeki mektubu da yatağın üzerine koy lütfen Kalabalık yapmasın Peki ee, Bakar mısın biraz Ne var ne oldu Bu mektubun gideceği yer Glimfos mu Evet anneme yazmıştım göndermeyi unuttum Niye sordun Tanrım yoksa sen Glimfoslu musun Evet ama niye heyecanlandın birden bire İnanılmayacak bir şey Orası benim de memleketim Çocukluğumdan beri orada otururum Buraya geleli daha bir yıl oldu Oralısınız da. Ha? Peki hangi sokakta oturuyordunuz ee, Hani Çamlık sokağın hemen yanında Meşe sokağına giderken köşeyi döndükten sonraki ikinci ev Biz de nerede oturuyorduk biliyor musun ha. Emut sokağında İnanılacak gibi değil ha. Nasıl oldu da seninle oradayken tanışmadık Bilmem Dedim ya ben buraya geleli daha bir yıl oldu Bense beş yıldır buradayım Sigaran var mı Tabi Al yak Teşekkür ederim queen İyi ama daha adını bile söylemedin bana ah, Sahi unuttum Adım Bricky Coleman Seninle tanıştığıma sevindim Bricky Ben de öyle Queen Aslında ben hiç burada olmamalıydım Queen Burası benim yerim değil Annemi de o kadar özledim ki Neden memleketine dönmüyorsun Bricky Bunu denemedim mi sanıyorsun Otobüslerin kalkı saatini bile ezbere biliyorum Kaç defa gidip sordum Kaç defa bilet alıp son anda iade ettim biliyor musun ama olmadı bir türlü Beni New York'a bağlayan bir şeyler var Kopamıyorum bu kez. Neden? Seni buraya bağlayan şeyler ne? Evden ayrılırken New York'ta başarılı olacağıma inanıyordum Zavallı annem benim burada bir revide çalıştığımı sanıyor Onların karşısına hiçbir şey yapamadan çıkmak beni kahreder Anlıyor musun Kuyun? Anlıyorum ama şimdiki işin çok zor Bricky Biliyorum Hayatım nedir sanki? Bir dans salonunda elinde bileti olan herkesle saatlerce dans etmek Oysa annemi ve bizim oraları öylesine özledim ki Oralara dönmeye cesaretim yok Evet ama annene her şeyi söylersin O senin annen yabancın değil ki Beni düşündüren annem değil Queen Komşularımız Zavallı kadın herkese benim bir evde yıldız olduğumu anlatıp durmuştur Onun dünyasını yıkama Her şeye rağmen senin gibi genç ve güzel bir kızın New York gibi bir bataklıkta yaşaması çok zor böyle ki Git bu kentten Git Git hayatını bir düzene sok Olmuyor Queen bunun için yeteri kadar güçlü değilim Belki de yanımda birisi olsaydı dönerdim kendi kendime Keşke sana dün rastlasaydım Brick Ne olurdu diğer gençler gibi o dans salonuna daha önceleri de gelseydim Bak Queen senin bir derdin var ama söylemiyorsun Neyse çok geç oldu ben gideyim Seni daha fazla tutmayayım Seni arıyorlar değil mi Queen? Evet daha doğrusu beni aramaya yarın başlayacaklar. Neden? Ne yaptın? Kasa soydum. Zengin bir adamın evindeki kasayı soydum Burak. Yani hırsızlık. Fakat niye yaptın bunu kı? Bilmiyorum Breki. Oldu bir kere işte. Ha, anlat bana, her şeyi anlat. Düne kadar bir elektrikçinin yanında çalışıyordum. Ama aldığım parayla karnımı bile zor doyuruyordum. Geçen hafta Stephen Griffiths adında bir adamın evine priz takmaya gitmiştim. Adını işitmiş miydin hiç? Hayır ne iş yapıyormuş? Çok zengin bir adammış. Bizim patron söylemişti sık sık gazetelerin sosyete sayfasında resimleri çıkarmış. Ha, neyse bu tarafını bırak olayı anlat sen. Bir, prizi takarken bir ara adamı duvardaki kasasını açarken gördüm. Kasayı duvarın üzerindeki bir tabloyla gizliyordu. Kasanın içinde para vardı buraki. hem de çok para. Hayatımda görmediğim göremeyeceğim kadar çok paraydı bu. Anlıyorum seni sonra. İşimi bitirdikten sonra giderken masanın üzerinde duran... Kapının anahtarını gizlice cebime attım Kimse görmedi Zaten adam koca evde yalnız başına yaşıyordu Sonra o evi soymaya mı gittin kuyen Evet breki. Hem de bu akşam Stephen yanında güzel bir kadınla evden çıkınca Doğru dairesine çıktım Anahtarla kapıyı açarak içeri girdim Sonra da tabloyu indirerek açtım kasayı Peki kasa kilitli değil mi? Hayır sanki şeytan benimleydi Sonra ceplerimi doldurabildiğim kadar parayla doldurup kaçtım oradan. O kasadan kaç para aldın Queen? 13 bin dolar. Hey, 13 bin dolar mı dedin? Ama ama bu büyük bir servet Queen. Ne yaptın bu paraları? Hiçbir şey Briki. Parasız zamanında lokantaların önünde özellikle durur... ...o nefis yemek kokularını içime sindirirdim. Ah, bir param olsa neler yapacağımı bilirim ben derdim. Ama kazın ayağı öyle değilmiş Briki. Lokmalar sanki gırtlağıma diziliyordu. Yemeden kalkıp kaçtım o lokantadan. İşte sonra da senin çalıştığın o dans salonuna geldim. Gerisini biliyorsun zaten. Şimdi ne yapacaksın Queen? Ne yapabilirim ki? Bekleyeceğim. Nasıl olsa bu işi benim yaptığımı anlayacaklar. Bir sürü parmak izi var evin içinde. Belki de senin yaptığını anlamazlar Queen. Anlarlar. Mi? Stephen yarın sabah dokuzda kasasını açtığı zaman... ...paralarının çalındığını da anlayacak. Sonra... ...polise telefon açacak... ...bir sürü araştırma soruşturma derken gelip ama yapışacaklar... ...desene başın iyice dert desenin... ...peki niye kaçmıyorsun... ...hayır Bricky bunun hiçbir faydası olmaz... <gülüyor> ...nereye gidersem gideyim eninde sonunda... ...onlar kazançta çıkar... ...polisi aldatamazsın... ...sana bir şey söylemek istiyorum Queen... ...beraberce memleketimize dönsek... ...orada tekrar sıfırdan başlasak hayatımız olmaz mı... ...şansımızı bir denesek... Sabah altıda kalkan otobüse beraberce binsek Ve New York denen bu lanet kentten ayrılsak ha? Benim için çok geç Bricky Belki birkaç saat evvel olsaydı Söylediğini gerçekten yapabilirdik Ama bu birkaç saat Benim tüm hayatımı alt üst etti Benim için çok geç Bricky Hayır bunu geç. geç değil İnsanların doğru yolu seçmesi için Hiçbir zaman vakit geç olmamıştır Sen git Bricky Sen daha her şeyini yitirmedin Benim gibi lekeli değilsin Beni daha ilk durakta yakalarlar Bak istersen seni otobüs terminaline kadar götüreyim Hatta otobüs kalkıncaya kadar bekleyeyim orada El sallayayım sana Ne dersin Tek başıma gidemem sana anlatmıştım Bu işi tek başıma yapacak kadar güçlü değilim Ya beraber gideriz ya da gitmeyiz Beraber gidemeyiz bırakı. ben bir hırsızım Daha otobüsten inmeden yakalarlar beni Bak Goyun o paraları yerine koyalım Çaldığın eve gidelim ve kasaya yerleştirelim Eğer kimse bu hırsızlığın farkında olmazsa Seni de kimse suçlayamaz o zaman değil mi Bak yani şimdi sen bu paraları geri götürüp o kasaya mı koyalım diyor? Tabii. Nasıl olsa adam yanında bir kadınla birlikte dışarı çıktı demedin mi? Evet. O halde önce bir yemeğe daha sonra bir gece kulübüne gitseler gene de sabahtan önce evine dönemez. E, haklısın. O evin anahtarı hala sende mi koyun? Tabii ceketimin cebinde. Güzel. Şimdi sen o paradan ne kadarını harcadın Queen? Peki hatırlamıyorum ama e, dur bakayım. Evet hepsi 20 dolar. Ben sana biriktirdiğim paradan 20 dolarını veririm Queen. Bunu yapmana izin veremem. Senin alnının teriyle kazandığın o parayı alamam senden Başka çare yok Queen mecburuz buna Hem sen namusunla kazandıktan sonra Bana iade edersin olur biter Bu 20 doları sana borç olarak veriyorum Anlaştık mı? Peki ya Stephen? O adam benden önce evine gelirse Merak etme gelemez Simokinle yanında güzel bir kadınla sokağa çıkan adam Saat 4'ten 5'ten eve eve dönemez Şimdi saat kaç? 2 ee, <gülüyor> Tamam demek ki daha epey vaktimiz var Hadi bakalım Queen <gülüyor> Bir dakika Bir iki Evet seni tanıdığıma çok sevindim breki Ben de koyayım İşte 72. sokaktaki ev burası breki İkinci katta oturuyor Stefan Daha gelmemiş galiba Baksana ev karanlık Umarım yoksa mahvolurum Bak breki sen beni otobüs terminalinde bekle İşimi bitirince gelip seni bulurum Hayır birbirimizden ayrılmayalım Kuyun Ayrılırsa kap yutarız Bu kent tekrar bizi ele geçirir ve kemirmeye başlar Ben de seninle beraber geleceğim Peki ama yukarı çıkmak yok Burada aşağıda bekleyeceksin Bakarsın adam evdedir seni de suç ortağı diye yakalarlar tamam Peki mı? Kuyun git seni bekliyorum Eğer adam içerdeyse sakın girme Kendini tehlikeye atma sevgilim Sevgilim mi dedin Ne olur bir daha tekrar et breki Sevgilim Sevgilim sevgilim Evet Queen galiba sana aşık oldum Tanrım inanamıyorum bana aşık mı oldun Bana bir hırsızı? Artık bu hırsız kelimesini de bir daha duymayayım ağzından Hadi Queen git o parayı yerine bırak da gel Gidiyorum merak etme birkaç dakika sonra yanındayım Reki Tanrım. Tanrım ne olur ona yardım et Queen benim son kozum bu bataklıktan beni kurtaracak olan tek insan Küçük Şirin kentimizde Queen ben ve Belki de çocuklarımız Yeni yepyeni bir hayata başlayacağız Tarık ee, polis arabası Sakın olaya haber almasınlar e Şey Biz devreye gezen polisleriz bayan e, Evet e, Gecenin bu saatinde buraları tehlikelidir İsterseniz gideceğiniz yere kadar götüreyim sizi Şey yo yo hayır Bir arkadaşımı bekliyordum şimdi gelir Çok teşekkür ederim polis bey Eh o halde iyi geceler baya oh, Tanrım ben de sanmıştım ki Korku aklımı başından almış Ya ama Queen nerede kaldı Çoktan gelmesi lazımdı Bırakın Queen buradayım Bırakın Çabuk kaçalım gidelim buradan Dur Allah aşkına Queen. ne oldu anlatsana Niye kaçacağız Kaçmalıyız Blake'e gitmeliyiz Müthiş bir şey oldu çok müthiş Ne oldu anlat çabuk Öldürmüşler onu öldürmüşler Stephen Gravers'ı öldürmüşler Yukarıda Yerde yatıyor <Gülüyor> Tanrım. O paralarını çaldığın adamı mı öldürmüşler Evet İyice baktım yüzüne oydu Blake i? İşler iyice karıştı Peki şimdi ne yapacağız ben polise gidip gerçeği anlatırım. Olmaz inanmazlar sana Cinayeti senin işlediğini sanırlar Queen Asarlar seni Başka çarem yok breki kaçamam Kaçarsam suçu benim üzerime yıkarlar Hadi sen şimdi git sevgilim Gideyim mi nereye Nereye gideyim Queen Nereye istersen oraya git İstersen bizim küçük kentimize git Daha otobüsün kalkmasına zaman var Biletini al ve git Bu cehennemden sen kendini kurtar hiç olmaz Hayır sen olmadan hiçbir yere gitmem. Bunu kafana iyice yerleştir. Canımı sıkıyorsun. Keşke seni bu pis işe hiç karıştırmamış olsaydım. Yalvarırım git Breki. Git kendini kurtar. Bir şey öğrenmek istiyorum Queen. Bu adamı sen öldürmedin değil mi? Doğruyu söyle bana. Bu adamın katili sen değilsin Hayır, değil mi? Hayır yemin ederim ki onu ben öldürmedim. Ben sadece parasını çalmıştım. Bana inanıyorsun değil mi Breki? Evet inanıyorum Queen. Sen zaten cinayet işleyecek bir adam değilsin. Tamam işte onu benim öldürmediğimi öğrendin Git artık buradan git, git benim için başını derde sokma git Ama adamı sen öldürmedin ki Kolumu da çekme öyle <gülüyor> Gitme beni kuyum Nasıl olsa sonuna kadar seninle kalacağım Bu işi yapanları bulacağız ve seni temize çıkartacağım Delirmişsin sen katili nasıl buluruz Bu polisin işi Buluruz buluruz Şimdi önüme düş de şu eve birlikte girelim ve bir ipucu bulmaya çalışalım of, Peki breki Hayatımda senin kadar inatçı Cesur bir kıza rastlamadın Aynı zamanda seven bir kıza unutma Kuyin İşte oda burası Ne arayacağız burada hey! Ne oldu Zavallı adam Bak bak hala göğsünde kan var Kuyu. Evet Tabanca ile öldürmüşler Silah da alıp götürmüşler Adamı belki de para için öldürdüler ne dersin Sen kasayı açtığında bir şeyin farkına vardın mı Herhangi bir şey çalınmış mı acaba Ne bileyim ben Adamı böyle ölmüş görünce hemen Parayı kasaya koyup senin yanına geldim Şu kasayı aç da içine bak bakalım Bir şey alınmış mı Peki Sanmıyorum bir şey alsınlar Çünkü odaya girdiğimde tablo yerinde asılıydı Bir şey alınmış mı ne dersin Koyun? Hayır sanmıyorum Mücevherler ve evraklar hepsi yerli yerinde. Ne yapıyorsun cesede? Dokunma ona sakın bir iki. Üzerini arıyorum. Ceplerinde ne var ne yok bakalım. Bir ipucu lazım bize. Bir şey bulabildin mi bari? Biraz bozuk para, bir tiyatro bileti, birkaç kartvizit, bir de fotoğraf bir kıza ait. Bakayım. Vay canına. Bu resimdeki kız bugün Stephen'la birlikte evden çıkan kız. Adı da Barbaray'mış. Resmin arkasında öyle yazıyor. Herhalde zavallı adamın nişanlısı olacak. Fu buraya ne diye girdik sanki. Ne bulabileceğimizi sanıyoruz. Herhalde bu adamı ben öldürdüm diye yazılı bir kart bulacak değiliz değil mi? Bak adamın yanındaki kadının kim olduğunu ve adını bile öğrendik. Hadi odayı araştıralım Queen. Nasıl istersen? Saat üç. Üç saatimiz var daha seni temize çıkartmak için. Ve de bu uğursuz kentten kurtulmamız için. Queen. Ne Sigara içen bir adam aynı zamanda da pro içer mi? Sanmıyorum Pro tiryakileri kolay kolay sigara içmezler O halde katil pro içiyordu Queen Bak tablada iki tane söylemiş pro var Stephen'ın sigara tabakasıysa burada duruyor Hay canına Hakkın var Buraki Stephen sigara içtiğine göre Pro'yu da katil içiyordu mutlaka Ve bu demektir ki katil Stephen'ı tanıyordu Adamı evine almış konuşmuşlar Ve sonra ne olmuşsa olmuş Katil Stephen'ı öldürmüş <gülüyor> Doğru Dedektif gibisin buraki. hem onlardan da iyi Bir de kibrit var burada Queen Kibrit mi? Ee, olabilir, ne özelliği var ki? Ama bu kibrit bir kadına ait Queen, Stephen'ın değil Bir kadına ait olduğunu nereden anladın? Çünkü esans kokuyor, erkekler esans kullanmaz Bu kibrit bir çantanın içindeymiş Hem de buram buram esans kokan bir çantanın içinde e, Haklı olabilirsin ama yabancı bir adamdan sonra Şimdi de bir kadın mı karıştı bu pis cinayetin içine? Evet Queen, adını bilmediğimiz bir adamla bir kadın Stephen'ı ziyaret etmişler bu gece Sonra da adamı öldürmüşler. Belki de kadın adamdan önce geldi, sigarasını içti. Bu arada kibritini burada unutarak gitti. Olamaz mı yani? Olabilir ama Stephen gibi adamlar böyle ucuz esans kullanan kadınlarla ilgilenmezler. Bu kadının zengin ve sosyeteden olmadığı kullandığı esanstan belli. Yani? Bence kadınla adam birlikte ziyaret ettiler Stephen'ı. Başcanına bu da ne? Ne oldu, ne buldun? Bir düğme. Kahverengi bir düğme. Ucu da kırılmış. Belki katilindir. Stephen'la boğuşurken üzerinden kopmuştur Olabilir Bak şimdi Kuyun. Cinayet işleyen bir insan hiçbir zaman sakin olamaz değil mi? Mesela sen adam öldürsen sakin olabilir misin? Ne bileyim hayatımda hiç adam öldürmedim ki Doğru ama gene de cinayet işleyen bir insanın asabı bozuktur Bunun için herhalde bir eczaneye gidip sakinleştirici bir ilaç isteyebilir Olamaz mı? Kim bilir belki de olabilir O halde Kuyun yapacağın ilk iş bu civardaki nöbetçi eczaneyi bulup adamın ağzından laf almak Dur bir dakika ben eczaneye bakarken bu arada sen ne yapacaksın? Ben de ayrı bir yoldan katili arayacağım Bak breki boşuna uğraşıyoruz Sabahleyin gün doğunca polis peşime düşecek Sonra da gelip beni enseleyecek Bu kadar umutsuz olma sevgilim Daha önümüzde birkaç saatimiz var Göreceksin katili bulup seni temize çıkartacağız Sonra da yepyeni bir yaşama birlikte gideceğiz seninle Öyle olsun Evin ikinci anahtarını da ben alıyorum Queen Nasıl olsa sende de bir tane var Hiçbir şey bulamazsak altıya çeyrek kala bu evde buluşuruz tamam mı? Niçin altıya çeyrek kala? Bizim kente kalkan ilk otobüs altıda da onda. Ee... Affedersiniz, bir dakika bakar mısınız? Buyurun, bir şey mi istiyorsunuz? Evet efendim, sinirlerim çok bozuk, bütün vücudum titriyor. Acaba bu halde olan bir insana ne tavsiye edersiniz? Bildiğim en iyi ilaç, yarım bardak su içine biraz amonyak koyarak içmek. Yani asabı bozulan her insana bunu mu tavsiye edersiniz? Genellikle, kesin ve tesirlidir çünkü. <gülüyor> ne kadar garip. Bu gece sinirden şikayet eden ikinci insan sizsiniz. Sizden önce birisi geldi... ...onun da derdi aynıydı... Benden önce birisi daha mı geldi dediniz... <gülüyor> ...demek ki yalnız sinirleri bozuk olan... ...ben değilim... Evet. Bana bu ilaçtan biraz verir misiniz? Tabi... ...şimdi hazırlarım... Şey, o dediğiniz adam herhalde benden daha sinirliydi... ...ne dersiniz? Evet sinirinden yerinde duramıyordu... Ha. İkide bir de kapıya gidip bakıyordu. Evet. Sanki takip ediliyormuş gibi bir hali vardı zavallının. Bakın anlattığınız adam bir arkadaşıma benziyor. Sakın o olmasın adı Edi'dir. Tipi nasıldı o adam? Hmm, zayıf bir adamdı. Senden biraz uzun boyluydı. Sonra saçları da sarıydı. Sarışındı dediniz Aha. değil mi? O halde mutlaka bizim Edi'dir. Sırtında da kahverengi bir elbise vardı değil mi? Evet evet kahverengi bir elbise giymişti. Ama o bahsettiğiniz arkadaşınız hastaydı galiba Olabilir bir haftadır görmedim kendisini Kütreyip duruyordu Ceketinin yakasını da kaldırmıştı Hatta kendisine grip ilacı vermek istedim ama almadı İnatçıdır biraz Sonra ne yaptı Sonra ha, Bana şehir hastanesinin telefon numarasını sordu Söyleyince de kulübeye gidip telefon etti e Sonra da çıkıp gitti Teşekkür ederim çok teşekkür ederim e, Bir şeydi. İşte ilacınız da hazır buyurun hey, Delikanlı nereye gidiyorsun İlacını içmeyecek misin? Hayır teşekkür ederim sinirlerim yatıştı Gerek kalmadı ilaca. hoşça hoşçakalın Sinirleri yatışmışmış Bu adam sinirli değil Resmen deli be e, Affedersiniz hemşire hanım e, Buyurun bir şey mi istediniz? Hı. Bir saat kadar önce uzun boylu zayıf Sarışın ve kahverengi elbiseli bir adam Hastanenize geldi mi Ambulansla mı Yok hayır yürüyerek gelmiş olmalı tek başına Yok hayır öyle birisi gelmedi Adını biliyor musunuz ee, Hayır ama ceketinin yakalarını Üşüyormuş gibi kaldırmıştı <gülüyor> Bakın işte böyle ha, Şimdi hatırladım Oldukça garip bir hali vardı Yakalarını kaldırmış demeseydiniz de hatırlayamazdım Evet bahsettiğiniz o tipte bir adam geldi ve yukarı çıktı Nereye kaçıncı kata çıktı Dördüncü kata herhalde daha oradadır Teşekkür ederim çok teşekkür ederim İşte kahverengi elbiseli adam Kanepeye oturmuş bekliyor ha, Namussuz herif sonunda inseledim seni Sigara içer misiniz Tabi tabi Son sigaramı içeli 20 dakika olmuştu Sigarasızlıktan neredeyse çıldıracaktım Haklısın Senin durumunda olan bir insan için sigara en büyük ilaçtır değil mi? Hem de nasıl? Herhalde pürolarını bitirmişsindir Evet zaten bir tek püro kalmıştı ee, İyi ama siz benim puro içtiğimi nereden biliyorsunuz? Senin o meşhur pürolarını grevasın evinde görmüştüm Kimin evinde dediniz? grevas Stephen Gribas ...hani 72. sokaktaki eczaneden aldığın... ...sinir ilaç iyi geldi mi bari? Fakat... E, ...anlayamıyorum... ...eczaneye gittiğimi nereden biliyorsunuz? Seni adım adım izledim ahbap. Niye? Seni yakalamak için. Söyle bakalım... Stephen Graves'i neden öldürdün? Sen deli misin be? Graves diye birini tanımıyorum bile. 72. sokakta oturuyor... ...nasıl tanımazsın? Adamı tek kurşunla öldürmüşsün hem de... ...demek ki iyi nişancısın. Bakın... ...söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum... Beni rahat bırakır mısınız? Tabi seni rahat bırakacağım Ama önce cinayeti işlediğini itiraf edeceksin ondan sonra Ne cinayeti neyi itiraf edeceğim be? Konuş ah, ah, yoksa suratını dağıtırım seni. Konuş ah, ah, Konuşsana ah, Delisin sen Niye vuruyorsun? Ne yaptım sana ben? Hey, ne oluyor orada? Size söylüyorum kesin kavgayı Hanginizin adı Bay Carter? Benim ben ne oldu? Ne oldu çabuk söyleyin Size bir müjdem var Bay Carter Ne olur söyleyin çabuk olun lütfen Nur topu gibi bir oğlunuz oldu Kutlarım sizi oh, Teşekkür ederim Ebe Hanım Çok teşekkür ederim Kucaklayın beni delikanlı Ama... kutlayın beni şey, Beş ben... tane kız çocuğundan sonra Nihayet altıncısı oğlan oldu Ama... Sevinçten çıldıracağım Fakat Hay Allah Ben de sanmıştım ki Hanımefendi, ...taksi mi lazımdı? Sizden bir ricada bulunacaktım şoför bey. Buyurun? Bu gece hep burada mıydınız? Evet, gece yarısından beri buradayım. Zaten geceleri çalışırım ben. Gece yarısından sonra arabanıza... ...tek başına bir kadın aldınız mı? Bir kadın mı? Ha, evet aldım. İki saat kadar oluyor. O, o kadının nerede indiğini hatırlıyor musunuz? Tabii. Bir şey daha soracağım şoför bey. Acaba kadının kullandığı esansa dikkat ettiniz mi? Hayır, niye sordunuz? Benim için çok önemli de ondan... Kadınlar genellikle koku sürmeden dışarı çıkmazlar Mutlaka o kadın da bir koku sürmüştür Valla kadın bir koku sürmüştü tabi Ama o kokunun adını bilemem Nasıl bir kokuydu bu? Nasıl söylesem Hani hafif bir nane kokusu vardır bilir misiniz? Bilmez olur muyum? O kadının sürdüğü koku öyle miydi? Evet aşağı yukarı öyle bir şey değildi. Çok teşekkür ederim şoför bey O halde beni o kadını bıraktığınız yere götürün lütfen Tabi buyurun İşte geldik şu yeşil kapılı evi görüyor musun? Evet O kapıdan içeri girdi Çok teşekkür ederim şoför bey Rica ederim Kim o Kimsiniz Açın sizinle görüşmek istiyorum İyi ama siz kimsiniz Adınızı verin bana Beni tanımazsınız kapıyı açın da öyle konuşalım Hayır açmayacağım, e, sizi tanımıyorum Siz bilirsiniz, o halde polise giderim ben de Hayır hayır, polise gitmeyin Açıyorum Kimsiniz? Benden ne istiyorsunuz? Önce müsaade ederseniz içeri gireyim Sokak ortasında mı konuşacağız sizinle? Şeyi, e, tabi, buyurun Benden ne istiyorsunuz? Bu gece 72. sokaktaydınız değil mi? Ama... Orada bir eve girdiniz ee, Bakın ben. Sonra evden çıktınız sinirli bir haldeydiniz Ve sokağın başında duran bir taksiye binerek buraya geldiniz Rica ederim yavaş konuşun Komşular duyabilir Anlattıklarım doğru değil mi? Evet doğru Ve zavallı adamı öldürdün değil mi? Evet onu öldürdüm Ama ona zavallı demeyin O serserinin gözü dönmüş ız düşmanının biriydi Ne olursa olsun bir cinayet işlediniz Evet elimi kana buladım biliyorum siz kimsiniz? Bana soru sormayın bayan Adınız neydi? Helen Kırcım Üzerinize bir şey giyin de o eve gidelim O eve mi? Asla oraya adım atmam artık İsterseniz beni asın hapsedin Ama o eve götürmeyin yalvarırım Mecburuz buna oraya gitmek zorundayız Ay, Lütfen susun Kocam geldi ne olur bir şey öğrenmesin Yalvarırım susun Peki ama o eve gideceğiz Ay, Söz veriyorum gideceğiz Harry sen mi geldin sevgilim? Evet Elon uyumadın mı hala? O misafirimiz de varmış. Elon kim bu bayan? Bu bu Betty şekerim. Çalıştığım daireden. Hani geçenlerde elbise dikiyordum ya. İşte beli bol gelmişti. Onu prova yapacaktık. Öyle mi? Gecenin bu saatinde de elbise provası mı yapılırmış? Neyse karnım çok aç. Ben bir şeyler hazırlayayım kendime. Olur sevgilim. Ben de Betty'yi evine kadar geçirip geleyim. Gecenin bu saatinde dışarı çıkılır mı yalan? Uzak değil ki hayatım Köşe başında oturuyor Betiler Hani bakkalın yanındaki apartmanda Peki peki ama fazla gecikme Merak etme sevgilim 15 dakika sonra yanındayım Zavallı herif Şimdi gömleklerini kim yıkayacak onu? Eli çocuk gibidir Hiç kendine bakmaz Kendine boşuna eziyet ediyorsun elin. Bunun sana hiçbir faydası dokunmaz ki. Haklısın ama ben o adamı öldürmek istemiyordum. Yemin ederim ki böyle bir niyetim yoktu. Adamla odada yalnız mıydı? Evet. Tabancayı yanında mı taşıyordu? Evet, çantamın içinde bulundururdum. Adama bir sefer ateş ettin değil mi? Evet ama tetiği nasıl çektiğimi hatırlamıyorum bile. Evet ama o adam öldü Elhan anlıyor musun? Bunu gözlerimle gördüm. Hem de göğsünden vurmuşsun. Kanı bile kurumamıştı. Onu öldürmek istememiştim ki... Bütün kabahat çalıştığım dairedeki kız arkadaşımdaydı. O partiye beni götürmek için günlerce dil döktü. Sonra da kandırdılar. Beni adamla yalnız odada bırakınca korktum. Gitmek istedim ama beni bırakmadılar. Hemen umutsuzluğa kapılma Elin. Belki de mahkeme insaflı davranır. Meşru müdafaa dersin. Nihayet namus meselesi değil mi? Evet. Namusumu kurtarmak için ateş ettim ona. Zira benden çok kuvvetliydi. Eğer onu ateş etmeseydim belki de Emeline ulaşacaktı. Ama niyetim onu öldürmek değil korkutmaktı. İşte geldik. Nereye geldik? Cinayeti işlediğim eve. Oraya gitmiyor muyuz? Evet. O halde ev işte burası. Giriş katı. Tanrım o kadar korkuyorum ki. Fakat benim dediğim apartman burası değil ki. Kaçarken evin kapısını açık bırakmıştım. Gelin benimle. İşte kapı hala açık. Girecek miyiz içeri? Şey ben... Girelim. İşte adam hala yerde yatıyor. Ortamı bakamayacağım. Elin, senin ateş ettiğin adam bu mu? Evet. O düşmanı bu işte. Fakat <gülüyor> fakat bu yaşıyor Elin, görmüyor musun? Ha? Yaşıyor mu? Tabii, baktın adamın yarası plan yok. Bu sadece iç giden sızmış. Fakat fakat ben onu ateş ettiğimi gayet iyi biliyorum. Anlaşılan kurşun boşa gitmiş. Baksana nasıl nefes alıyor. Geldin mi güzelim? Yanıma gel, ayakta durma. Oo oh, hem de iki kişisiniz he. ha. Gel elin kaçalım. Eğer adam ayrılacak olursa bu sefer ikimize de saldırır. Çabuk kaçalım. Tanrım sana şükürler olsun Demek ki ben katil falan değilim Evet öldürdüğünü sandığın adam Sapa sağlam hem de yaşıyor o halde, o halde Evime kocama gidebilirim değil mi Evet Ellen gidebilirsin Şimdi git bir daha da böyle partilere falan gitme Unutma ki evlisin Ve seni seven bir kocan var İşte böyle breki Evet Queen hala başladığımız yerdeyiz Artık yapacak bir şey yok sevgilim Polisin gelmesini bekleyeceğim Nerede burada mı Evet burada Stephen Greves'in başucundayım ucundayım da. Delisin sen ilk duruşmada seni elektrikli sandalyeye gönderiler Ne yapayım yani ne yapmamı istiyorsun Dinle Queen sen temize çıkacaksın Eminim bundan Önce sakinleş aklını başına topla Tele Telefon Telefon çalıyor bir iki Biliyorum Queen ee, ne yapacağız Çalıyor hala Biraz cesaretlen Queen ve telefonu aç Bakalım kimmiş arayan <gülüyor> Hayır bırak Ne diyeceğim arayana Benim kim olduğumu orada ne aradığımı soracak Telefonu aç Queen Peki. Alo Alo Stephen. Sen misin sevgilim ee, huh. <gülüyor> Stefan ben Barbara ...uyku tutmadı bir türlü biliyorsun... ...sinirlendiğim zaman hep böyle olurum... ...bu gece sana gerçekten darılmıştım Stephen... ...ama seni o kadar çok seviyorum ki... gene de gururumu ayaklar altına alarak aradım seni... ...ne istiyorsun Barbara? <gülüyor> Niye o papan barına gittik Stephen? Bardaki o kadın kimdi? O kızıl saçlı yeşil elbiseli kadın kimdi? <gülüyor> Onu tanımıyorum... ...bana yalan söyleme Stephen... Tanımıyorsun da niçin senin yanına yaklaşıp bu gece evine geleceğini söyledi. Fakat. Kimdi o kadın? Hala yanında mı yoksa? Oh tanrım. Oysa ben neler hayal etmiştim Stifan. Bir yuva. Çocuklarımız. Artık her şey. Her şey bitti. Her şey. Kapattı. Kapattı telefonu. Zavallı kızacağız nasıl dağılıyordu? O asıl yarın sevgilisinin öldürüldüğünü duyunca ağlayacak. Evet şimdi bu gece buraya Stephen'ın evine bir kadının geldiğini artık kesin olarak biliyoruz belki Evet demek ki tahminlerimizde yanılmamışız. Evet ama o kızıl saçlı yeşil elbiseli kadını nasıl bulacağız? Arayacağız. Queen şu cesedi yani Stephen'ın üzerine bir kez daha arasana. Bırak şu ölüyü canım zaten buz gibi soğuk. Hem sonra daha önce de aramıştık ya. Evet ama belki de gözümüzden kaçan bir şey olmuştur. Peki. Pantolon cepleri boş Ceketinin cepleri de Yeleğinin cepleri de boş Aa, Burada bir şey var Bak bir kağıt Bir çek bu 10 bin dolarlık bir çek hem de Tarihine bak Queen ee, Tarihi Vay canına bunun tarihi geçmiş mi? Bak banka çekin arkasına karşılığı yoktur damgasını da vurmuş Yani karşılıksız bir çek Evet breki On bin dolarlık karşılıksız bir çek. Fakat bunun için rahatlıkla cinayet işlenebilir Queen. Nasıl yani? Çeki veren adam Stephen'ı öldürebilir. Öyle ya adam buraya geldi. Stephen'ı öldürerek çek'i ele geçirmek istedi ama bulamadı. Sonra da kaçtı. Vay canına. Belki de haklısın belki. ki. Bunu daha önce nasıl da düşünemedik. Çeki veren adamın ismi ne? Holmes. Arthur Holmes. Arthur Holmes mu dedin? Hı. Şu Stephen'ın üzerinden çıkanları ne yaptın Queen? Burada. Sehbanın üzerinde. Bak işte buldum Arthur Holmes hesap uzmanı Kartın üzerinde telefon numarası var mı? Tabi olmaz olur mu? Var var ama bürosunun evinin değil Büroda bu saatte kapalı olduğuna göre Hay ha, Ama rehberden buluruz ha, Oldu sen rehberden adamın ev telefonunu bulurken Ben de o papağan barına gidip Kızıl saçlı kadını soruşturayım Sence Stephen'ı o kadın mı öldürdü? Evet İyi Ama ya Arthur Holmes? Baksana Stephen'ı öldürmesi için bir nedeni var ortada Karşılığı olmayan on bin dolarlık bir çek Cezası da beş yıl hapis ha, İyi ya sen Arthur Holmes'un peşine düşeceksin Ben de o kızıl saçlı kadının Böylece ikimizden biri gerçeğe ulaşacak sonunda Ama senin bu saatte bara gitmen tehlikeli bir şey Breki Buna izin veremem Başka seçeneğimiz yok sevgilim Daha iki saatimiz var Bak Breki Boş bırakalım Queen ben gidiyorum Sen de üzerine düşeni yapsan iyi olur Hay Allah kahretsin ne inatçı kızsın sen Seninle evlenirsek nasıl geçineceğiz bilmiyorum Arthur Holmes. Aa, ee, bir Arthur Holmes da, bir tane daha. E, üç tane Arthur Holmes. Neyse, önce şundan başlayalım. Alo. E, Afedersiniz, Bay Arthur Holmes rica edecektim. Öyle mi? Geç kaldınız efendim. Kocam yarım saat evvel evden çıktı gitti. Nereye gittiğini biliyor musunuz acaba? Bilmez olur muyum? Karakola gitti. Karakola mı? Niye bir suçu mu vardı? Suç mu? Kuzum siz neler saçmalıyorsunuz? Benim kocam polistir. Cinayet masasında görevlidir kendisi. Ya öyle mi? Bilmiyordum. Özür dilerim. Bundan hiç çıkmadı. İkinci Arthur Holmes'ı arayalım bakalım. Alo? Oh, Bixby sen misin sevgilim Biliyordum beni arayacağını Saatlerdir telefonun başından ayrılmıyorum O kadar korkuyorum ki bilemezsin e, Bakın ben Biliyorum senin o cinsel erkeklerden olmadığını Bixby Ama bir an için senin kaçıp gidebileceğini düşünmüştüm Öyle ya tüm mücevherlerimi Paralarımı her şeyimi sana verdikten sonra Öyle düşünmüştüm e, işte. Hay beni birine benzetti galiba e, Bakın bayan Şimdi ben... neredesin Bixby gelip beni alacak mısın sevgilim e, Bakın bayan ben Bixby falan değilim e, Özür dilerim Arthur Holmes'la görüşmek istiyordum. Oh, ben de bir sanmıştım siz. Babam evde yok. Geçen hafta Kanada'ya gitti. Öyle mi? Teşekkür ederim. Sıra 3. ve son Holmes'ta. Hadi gayret koyun. Eee, alo? Alo? Buyurun. Kimi aradınız? Bay Arthur Holmes rica etmiştim. Hesap uzmanı Holmes. Holmes'ten ne istiyorsunuz? Bunu ancak ona söyleyebilir. Bana söyleyin ben kendisine söylerim. Özür dilerim ama söyleyeceklerim ancak kendisini ilgilendirir. Söyleyin. Arthur Holmes benim. Kimsiniz? Beni tanımazsınız ama gene de adımı söyleyeyim. Adım Queen. Peki Bay Queen, ne istiyorsunuz benden hem de bu saatte? Elimde bir çek var Bay Holmes. Hem de sizin imzanızla Bay Stephen Grievous adına yazılmış. Çek mi dediniz? Evet 10 bin dolarlık. Karşılıksız bir çek hem de. Bu çek sizin elinizde nasıl geçti? Orası önemli değil Bay Holmes. O çekin sizde olduğundan kimsenin haberi var mı? Hayır yalnız ben biliyorum. Çeki bir başkasına gösterdiniz mi? Yani kimseye söylediniz mi? Hayır dedim ya. <Gülüyor> o halde benden ne istiyorsunuz? Hiçbir şey. Bu çeki size geri verecektim. Ha, öyle mi? O halde getirin de görelim. Tabii. Yalnız sizi nerede bulabilirim? E, 51. sokakta bir bar vardır, Owens Bar'ı. Yarım saat sonra o barda olacağım, sabaha kadar açıklar orası. Sizi orada bekleyeceğim. Anlaştık Bay Holmes, yarım saat sonra Owens Abi <gülüyor> <A> dersiniz, <gülüyor> bakar mısınız? Buyurun efendim, bir şey mi arzettiniz? Evet, size bir şey soracaktım. Buyurun. Yalnız mısınız? Evet, şey, yani hayır diyecektim. Arkadaşım kapının önünde arabasıyla beni bekliyordu. Ya, öyle mi? E, ee, sorun ne soracaksınız? Ben kızıl saçlı, yeşil elbiseli bir kadını arıyordum. Kızıl saçlı mı? Evet, birkaç saat önce bu bardaymış. Bir arkadaşım söyledi. Kendisini görmem lazım. Ha, şimdi hatırladım. Siz Joanne'i soruyorsunuz ha, Evet Joanne Ah Bir türlü adı aklıma gelmemişti Kendisi nerede şimdi e, Vallahi daha önce bizim barda çalışırdı ama sonra çıktı e, Arada sırada buraya eski dostlarını görmeye gelir Acaba onu nerede bulabilirim e, Bir dakika lütfen e, Mary Bakar mısın biraz Evet Mary ne oldu? Kim bu kız e, Joanne'i soruyor Arkadaşıymış Evet uzak yoldan geldim Burada olduğunu söylemişlerdi bana Evet bir zamanlar öyle ama şimdi burada değil Nerede kalıyor kendisini mutlaka bulmam gerek Bizim barın yanındaki otelde Bir aydır orada kalıyor Oda mı istiyorsunuz bayan Şey hayır Burada kalan bir arkadaşımı arıyordum Öyle mi adı neydi Joanne ee, Kızıl saçlı yeşil elbise Anladım Joan Bristol ha, Evet evet Kaç numaralı odada kalıyor? Bir saniye lütfen Joanne, Joanne. Aa, Evet işte 18 numaralı oda. Teşekkür ederim e, Telefonla geldiğinizi haber vereyim mi? Yok yok hayır kendisine sürpriz yapacağım Benim çok eski bir arkadaşımdır Madem arabanızın içinde konuşacaktık Niye beni bana davet ettiniz Bay Holmes? Sizin yalnız geldiğinizden emin olmak için. Ama görüyorum ki yalnızsınız. Evet. Peki, şimdi nereye gidiyoruz? Evet. <gülüyor> Merak etmeyin. Şöyle münasip bir yer bulalım konuşuruz. Aa, bakın burası iyi işte. Nehir kenarında niye durduk? Konuşun bakalım. O elinizdeki çek için kaç para istiyorsunuz benden? Para istemiyorum Bay Hornç sizden. Ne yani şimdi sen bu çeki bana vermek için mi sabaha karşı telefonla aradım? Hayır. Ee, o halde konuş. Bu çekin karşılığında ne istiyorsun benden? Ee, özgürlüğü mü Bay Harnes? Anlayamadım. Özgürlüğünü mü dedin? Neler saçmalıyorsun sen? Siz bu çeki geri alabilmek için bu gece Stephen Grievous'ı evinde tabancayla vurarak öldürdünüz. Hayır. Ben kimseyi öldürmedim. Onu siz öldürdünüz. Polise gidip her şeyi anlatacaksınız Hı. şimdi. Delirmişsin sen. Ben katil falan değilim. Katilsin. Sen... Başım... Başım dönüyor. Gözlerim. Gözlerim. <gülüyor> Uyuyacağım galiba. <gülüyor> Tabii uyuyacaksın. Barda içtiğim içkide uykuyla acaba vardı. Niye Be beni uyutmak istiyorsun? Hı. Sen uyuduktan sonra seni nehre atacağım. Ama önce üzerindeki o çeki bulmalıyım. Ahh dil. Seni benim öldürdüğümü kimse bilmeyecek. Riki Kız kız arkadaşım Her şeyi biliyor Evet ne istiyorsun Sen Joensin değil mi Joen Bristol Evet ya sen kimsin Önemli değil beni tanımazsın İçeri girebilir miyim İçeride ne yapacaksın ne söyleyeceksen burada söyle Sanırım burada söylemem işine gelmez Ne demek istiyorsun açık konuş Sana bir ölüden selam getirdim Joanne Bir ölüden mi? Neler saçmalıyorsun Evet Sağlığında Stephen Graves'te o ölünün adı Stephen Tanrım Gel. Gel içeri gir İçeride konuşalım Şimdi konuş bakalım sen Stephen'ı nereden tanıyorsun? Onun kız arkadaşıydım Bu gece beni evinde bekliyordu Hatta bana bir de anahtarını vermişti eee? Kapıyı açıp içeri girdiğimde Stephen'ı öldürülmüş buldum Tabii hemen etrafı ver veri veri polis filan çağırdın değil mi? Yok hayır hiç çağırır mıyım Sonra cinayeti benim işlediğimi sanırlar Peki eve girerken yanında başka biri var mıydı? Hayır yalnızdım Yani şu anda Stephen'ın öldürüldüğünü senden başka kimse bilmiyor mu? Hayır bilmiyor ne no, bakıyorum bavullarını hazırlıyorsun Yoksa kaçmayı mı düşünüyordun ha? Evet artık gidiyorum bu kentten Ama polisin elinden kurtulamazsın Joan. Hey Joen Gelsene biraz buraya e, Bir dakika geliyorum Bekle burada geleceğim şimdi Tam zamanı Şu bavula bir bakayım belki bir tabanca Yahut başka bir şey bulabilirim Bu da ne Otelin hesap pusulası Yanıma alayım belki lazım olur Nerede kalmıştık Ha Stefan'ı öldürmüşler diyordun değil mi Ve onu senin öldürdüğünü söylüyorum Joan. Bak kızım sen masal söylüyorsun Buraya yalnız mı geldin Evet herhalde mahalli peşime takacak değildim Peki Stefan'ı bizim öldürdüğümüzü Nasıl kanıtlayacaksın Sizi bu gece barda konuşurken gören biri var Sonra Stefan'ın evine girerken de görmüşler <Gülüyor> Kıpırdama küçük kız Anlaşılan sen çok şey biliyorsun ya Tanrım Elinizdeki o tabanca yoksa beni de misli yapın gibi öldüreceksiniz. Belli olmaz. John e, sıkı tut şu kızı. Anlat bakalım bizi nasıl buldun? E, Cileyet yerinde bıraktığınız otelin hesap pusulasında. Hesap pusulası mı? John aptal kadın sana defalarca tembih etmiştim evde bir şey bırakma diye. Salak karı. Bak hesap pusulasını Stiff'un evinde unutmuşsun. Olamaz. Evden ayrılırken yanıma almıştım pusulayı Biraz önce de bavulun içindeydi Gayet iyi hatırlıyorum Bak bakalım yoksa bu kız mı bize yalan söylüyor Hayre Ben bavula koyduğumu sanıyordum Belki de kız haklı grif Onu evde unuttu. Allah kahretsin seni <Gülüyor> Pusula nerede yanında mı Yok canım hiç yanıma alır mıyım Nerede olduğunu çabuk söyle yoksa gözlerini oyarım senin Setiop'a'nın cesedinin yanında Niye sanki bu kızı peşimize taktık grif Onu öldürseydik ya Kes senene aptal Dua et de, de hesap pusulasını bulalım Yoksa mahvoluruz İşte geldik ha. Gir içeri Bağırayım deme kurşunu beynine yersin sonra Merak etmeyin Sesimi bile çıkartmam Dua de hesap pusulasını bulalım eğer bulursam seni öldürmem ama bulamazsan işin bitiktir. Burada pusula falan yok. Gril. kız bize yalan söylemiş olacak. Aptal aptal konuşma. İyice ara. Norolarda yoksa bu kızdadır veya bir yere saklamıştır. Yok işte her tarafa aradım yok. Bak kızım canını seviyorsan doğruyu konuş Pusulayı nereye koydun Size söyledim ya pusula cesedin yanındaydı Her tarafa baktım yok hmm, Yalan söylüyorsun bize Konuş konuş. pusulayı nereye sakladın Polisin elinden kurtulamayacaksınız Elektrikli sandalyede can vereceksiniz Şimdi görürsün sen Daha ne duruyorsun grif Stefan'ı öldürdüğün gibi bu kızı da öldür hadi Ha bir ha iki cinayet ne fark eder Doğru söylüyorsun Can Öldüreceğim onu Vuruldum bana kim ateş etti Coyne Ben Bak, Kıpırdamayın <gülüyor> Hey kadın Sen de onunla birlikte duvara doğru gidin Coyne sevgilim Nasılsın Bırak'ı Bir şeyin yok ya Hayır sabah sağlamım ama çok korktum Eğer zamanında yetişmeseydim kurşunu beynime yiyecektim Yeni gelmedim ki Yarım saatten beri buradayım Bırak'ı Yarım saatten beri buradasın da Niye daha önce müdahale etmedin ben burada ecetkileri dökerken sen bizi seyrediyordun ha? Ama sevkim olana biteni öğrenebilmek Sus, için. Konuşma. Evlendiğimiz zaman soracağım sana bunları. <gülüyor> peki peki kızma. Şimdi polise telefon edelim. Polise mi? Ha tabi. Katilleri burada bağlayıp cesedin yanına bırakacağız. Polis de gelip teslim ol. Aferin Queen. Yavaş yavaş kafan işlemeye başlıyor. Buyurun polis merkezi Size bir cinayet ihbarı yapmak istiyorum polis bey Cinayet ihbarı mı? Evet burası 72. sokak Otobüsün kalkmasına ne kadar zaman var sevgili? 15 dakika kuyum Demek ki bu lanet kentten ayrılmamız için Daha 15 dakika zamanımız var he? Evet Vay canına. Telefon açılı 5 dakika olmadı be. New York polisi gerçekten süratli. Sormayı unuttum Queen. O Holmes denilen hesap uzmanını buldun mu? bulması olur muyum? Adam az kalsın beni öldürüyor. Öldürüyor muydu? neden? Uzun hikaye. Holmes bu çek olayından benden başkasının haberi olmadığını sanarak beni öldürmek istedi. İçkime uyku ilacı katıp beni nehre fırlatacaktı ama sonradan vazgeçti. Neden? Son anda bu çek olayından senin de haberdar olduğunu söyleyince korktu ve beni öldürmedi. Dahası yüzümü gözümü yıkayarak Uykumun açılmasını bile sağladı Desene benim sayemde yaşıyorsun Evet öyle Peki Joanne ile o adam Stephen'ı niçin öldürmüşler Stephen'ın Roger adında bir kardeşi varmış Toy bir çocukmuş Bu Joanne denilen bar kadınına aşık olmuş Ve sözde evlenmişler Sözde diyorum çünkü nikah sahteymiş Zira o sıralarda Joanne bu Griff denilen adamla evliymiş Tabi Roger gerçekten evlendiğini sanmış he? Evet tabi Roger'ın haberi yokmuş Neyse evli kaldıkları sürece Griff ve Joan Roger'ın tüm parasını çekmişler. Roger'a parayı abisi Stephen gönderiyormuş. Roger sık sık para istemeye başlayınca Stephen huylanmış ve kısa bir soruşturma yaptırınca Roger'ın bir bar kadını ile sahte nikah yaparak evlendiğini öğrenmiş. Tabi Stephen kardeşi Roger'ı bu dolandırıcıların elinden kurtarmış değil mi? Evet ama Joan ve Griff sonradan Stephen'a gelmişler para vermezse durumu sosyete yazarlarını anlatacaklarını söyleyerek... Skandal çıkarmakla tehdit etmişler ha, Demek bir de şantaj var işin içinde Hı -hı. Evet Stephen bir iki kere para vermiş Başından sağmak için ama şantajcılar işi sıklaştırınca Stephen bir daha para vermeyeceğini söylemiş Griff ile Hatta Stephen durumu polise bildireceğini Söyleyince de zavallıyı öldürmüşler Şimdi anlıyorum her şeyi Peki sen bütün bunları Nereden biliyorsun? Sana söyledim ya eve sizden önce gelmiştim Beklerken bir araştırma yaptım ve bir takım belgeler buldum Roger'ın Ağabeyine yazdığı mektubu Stefan'ın Joanne'e yazdığı mektupların Müsveddelerini Tabi bu arada Stefan'ın savcı arkadaşına yazdığı Ama göndermediği bir mektubu da buldu Stefan ile Grift'in Yakalanmalarını istiyordu o mektupta Desene bizimkiler hapı yuttular Saat kaç oldu Bricky? Bakayım sevgilim 6'ya 5 var otobüsü kaçıracağız Seninle saat kaçta tanışmıştık? Bire 10 vardı Kuyuya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 Mahmut Gökgöz Eczacı Saltuk Kaplangı Hemşire Uğur Altıntar ikinci Adam Ersun Kazançel Ebe Vildan Balçın Şoför Cengiz Keskin Kılıç Elon Birsen Kaplangı Harry Özkan Gürol Barbara Gülvergon Birinci Kadın Nedret Ener ikinci Kadın Betül Alabora Holmes Gökhan Mete Garson, Yavuz Şeker, Mary, Neşe Erçetin, Katip, Hakan Altıner, Joen, Gül Gürgün, Griff, Metin Çeliker. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.